1689 numaralı konu Hazreti Peygamber'in hac esnasındaki hutbeleri Evet Hazreti Peygamber Veda Haccı'nda şeytan artık kendine ibadet edilmesinden ümidini kesmiştir Fakat sizin hafif gördüğünüz bazı günahları işlemenizden de hoşnut olur Ey insanlar onun şerrinden Allah'a sığınınız Ben size miras olarak öyle bir şey bırakıyorum ki eğer ona yapışırsanız ebediyen şaşırmaz yolunuzu kaybetmezsiniz o da Allah'ın kitabı Peygamber'inin sünnetidir her Müslüman diğerlerinin kardeşidir, Müslümanlar kardeştirler, hiçbir kimseye kardeşinin malını yemek helal değildir, ancak kardeşi isteyerek verirse olabilir, birbirinize zulmetmeyin ve benden sana tekrar küfre dönüp birbirlerinizin boynunu vurmayın, buyurdu.